Zariyat suresi Bismillahirrahmanirrahim Tozutup savuranlara ağırlık taşıyanlara kolaylıkla akanlara iş bölüştürenlere andolsun ki size va olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki